işil başladı. Ümit şahin yok bugün. Ben Deniz Ömer Madra. haberim. ve e, açık işildi. Bir genel değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle yeni bir haber, önemli bir, çok önemli bir konu olarak epey zamandan beri üzerinde durmaya çalıştığımız bir şey var. İzmir Alaada bulunan Sök Denizcilik ve Ticaret Limited Şirket tarafından Sökülmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izin verdiği, başta asbest olmak üzere pek çok e, tehlikeli maddeyi, zararlı zehri barındıran Nais Sao Paulo gemisine karşı mücadelesinde sürdüğü haberiyle başlayabiliriz. Bugünkü e, şeyde, gazete duvarın bir haberinde bu. Gemiye karşı hukuki mücadele veren bir grup avukatın Alsancak'ta bulunan büroların önünde yaptıkları bir basın açıklaması var. Bu Mezopotamya Haber Ajansı'nda da yer aldı. Basın açıklamasını avukatlar adına Murat Fatih Ülkü okuyor. Yani şunu söylüyorlar, başka ülkelerin atıkları getirilerek Türkiye'ye zehir saçıldığını ifade etmiş Ülkü. Türkiye'nin dünyanın çöp, çöplüğü olmadığını söylüyor. Ve bu son dönemde milli ve yerli tırnak içinde sloganıyla ortalığı yıkan 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ulusal onuru da zedeleyen bir başka girişimdir bu diyorlar. Ve avukat olarak anayasaya, çevre kanununa ve uluslararası sözleşmelere aykırı Nays Sao Paulo gemisinin Türkiye'de sökülmesinin engellenmesi için hem ulusal hem de uluslararası hukuktaki girişimlerimizi başlatıyoruz diyorlar. İzmir ala halkı asbestli gemiyi istemiyor. Hukuk bu gerçeği görmek zorundadır diyor Murat Fatih ülkü. Ve şöyle devam etmiş. Naysa Palu'nun ikizi Lemanso gemisinin, bunlar birer savaş gemisi, sökülmek için Hindistan'a doğru yola çıktığını ancak Protestolar ve girişimler sonrasında Süveyş kanalından geri çevrilip Fransız karasularına döndüğünü anımsatmış. Gemi daha sonra İngiltere'de söküldü diyor. Ve Türkiye'ye reva görülen bu durumu kabul etmeyeceklerini e, vurgulamışlar. Ve şöyle devam etmiş. Naysa Paulo kendi ülkesi Brezilya'da gemi söküm ihalesinin iptali için açılan davada verilen bulunduğu yerden ayr ayrılmasının engellenmesi yönündeki ihtiyati tedbir kararından kaçarak ülkemize gelmekte diye belirtti. Gerçekten de Avukat e, Ülkü'nün söylediği gibi daha önceki çeşitli e, haber programlarımızda da değindiğimiz bir şey vardı. Yani mahkeme kararını da uygulanmayacak şekilde bir kaçamak yaptılar ulaşılamıyor gemiye, haber verilemiyor şey diye bu idari, idari karar ihalenin iptali için <gülüyor> bulunduğu yerden ayrılmasının engellenmesi kararı ulaştırılamadı diye bir yalan asılmıştı. ve dolayısıyla da ihtiyati tedbir kararından Kaçarak ülkemize gelmekte diye belirtmiş. Türkiye'de bu konuda resmi makamlardan yapılan açıklamalar pek e, tutarlı değildi. Türkiye'de ilk başvurucu olarak e, önemli bir şey de bulunuyor. Bir hukuki uluslararası hukuk müracaatında başvurusunda bulunduklarını söylüyorlar. Amerikan insan hakları mahkemesinde başvuracaklarını e, bulunacaklarını söylemiş. Bu şekilde de asbest ve diğer şeylerin bulunduğu zehirli maddelerin bulunduğu geminin İzmir'e Aliya'ya girmesinin engellenmesini talep ettiklerini ifade etmiş. E, Eylül başlarında geminin ulaşması bekleniyor Türkiye'ye garaslarına ve ülke şöyle bitirmiş. Durumu e, AKP eksidarı çöp, plastik atık, hurda, asbest ve zehir seviciliğini Türkiye'yi ucuz ve denetimsiz iş gücü kaynağı olarak vahşi kapitalizmin isteklerine sunmayı bırakmalıdır. O bırakmıyorsa işte hukuk böyle günler için vardır diye konuşmuş. Bu günün önemli haberlerinden bir tanesi. Latin Amerika'dan bahsetmişken bir başka habere de yer verelim. Bu da pozitif bir haber olarak nitelendirilir. Lima, ilk Amerika, Latin Amerika'daki ilk başkent olarak Peru'nun başkenti Lima, meclis üyeleri, parlamento üyeleri, Pazartesi günü oy birliğiyle bir fosil yakıtların yaygınlaşmasını önleme, yasaklama antlaşmasına e, dair bir karar geçirmişler meclisten. Yani küresel bir mekanizma öneriyorlar. En e, sera gazı denen e, karbon, e, karbondioksit ve diğer azotdioksit gibi gazların ve metan gazının yani sera gazı deniyor onlara atmosferde e, <gülüyor> yoğunlaşmasını ve iklim acil durumunun büsbütün bütün e, etkili olması onun üzerinde <gülüyor> bunu engelleyecek bir global e, mekanizma küresel mekanizma kurulması için Lima'dan bir ses geliyor bu önemli 39'la 39 evete karşı 0 hayırla geçmiş ve ilk Latin Amerika'daki ilk başkent oluyor. Bu önerilen antlaşmayı onaylamak üzere. Carlo Andre Angeles Manturano adını taşıyan bir Lima konsey üyesi. Ki şey, öneriyi de getiren kendisi oymuş. Bu o, tedbir... <küm> Gerek yerel, gerek ulusal ve gerekse de uluslararası düzeylerde, seviyelerde gerekli eylemlerin alınması için bizim kararlılığımızı ortaya koyan bir durumdur. Yani bir toplum olarak iklim acil durumu karşı karşıyayken, iklim acil durumuyla yeterli harekete geçilmiyor ve geri döndürülemez zararlar verilecektir diyor. O yüzden de bunu önlemek için artık az zamanda kalmış bir durumda ciddi eylemlere geçilmesi, harekete geçilmesi ve en temel tehditlerden biri üzerimizdeki fosil yakıtların yayılmasını böyle bir endüstrinin 2030'da 2030'a kadar ısınmanın bir buçuk derecede tutulabilmesi için gerekli olan emisyondan yüzde yüz on daha fazlasını öngören bir durum var. Endüstri var. Bunu engellemek zorundayız. Ve Lima, e, metropol hükümeti olarak yani başkent... <gülüyor> Meclis kararını alıyor. Bir ben bunu önerdim bu sefere Haçlı seferine çıkmamız için ve fosil yakıtların Lima şehrinde yayılmasını önlemek için ve Peru hükümetinden de ulusal hükümetten de bu eylemi tekrarlamasını ve onaylamasını fosil yakıt antlaşmasını onaylaması için biz bütün onu da zorlamak için yaptık diyorlar. Ta 2020'de iki sene önce ortaya atılan ve sayısız e, bilim insanı, binlerce bilim insanı tarafından imzalanarak desteklenen yüzlerce bir toplum kuruluşunun da desteklediği ve dünyanın gençlerden ninelere ve dedelere kadar her yaştan insanının da bağladığı e, bağlılık gösterdiği bir antlaşma bu söz konusu olan üç temel üzerinde duruyor. Birincisi başta kömür olmak üzere petrol ve gaz gibi fosil yakıtların her türlü yeni e, araştırması, çıkarılması ve üretilmesi ne önlemek? Birincisi bu. Yani kömür, petrol ve gazın hiçbir şekilde yeni hafriyat yapılmaması Kazılmaması toprağın ve denizlerin dibinin mevretiminin yapılmasını önlemek. İkincisi mevcut fosil yakıt üretiminin Paris anlaşmasının Paris anlaşmasında öngörülen küresel iklim hedefi olan bir buçuk derecede tutulması ve üçüncü olarak yani azaltılması gerektiriyor. işte onun o hedefi tuta, tutabilmek için mevcut fosil yakıt üretiminin azaltılması ve devreden çıkarılması. Bu ikincisi. Üçüncüsü olarak da gerçek çözümler üzerine ve her işçi, her topluluk ve her ülke için gerçek çözümlere gidip adil bir şekilde geçişin sağlanması diye oldukça etraflı sağlam açıklamaları var. Bu de. Ve pek çok şehir ve yerel hükümetlerin bu HFNTP diye adlandırılan fosil yakıtların yayılmasını önleme yasaklanmasını, yayılmasını yasaklama ya da önleme antlaşmasını imzalamak için diye işte ve yani geçen çok sayıda şehir Londra, Paris, Los Angeles, Sydney, Toronto, Hawaii'de Hawaii, Hawaii eyaletinde de onaylanmıştı. Geçen ayda Vatikan şehri de dünyanın ilk ülkesi olduğu antlaşmaya arka çıkan hatta Kardinal e, Ciani Vatikan'ın e, bu onayını izah ed, ila, ilan ederken dünyaya yeter olsun demişti, inaf izinaf demişti. Bütün yeni petrol, kömür, petrol ve gaz araştırmaları çıkarmaları ve üretimi hemen hızlı derhal durdurulmalı ve mevcut üreten üretilen fosil yakıtlarında acilen azaltılıp giderilmesi bitirilmesi gerekiyordu Bu çevresel bakımdan sağlam alternatiflere geçilmesi için dünyanın adil bir şekilde geçmesi için de bütün tedbirlerin alınması gerektiği ve Paris anlaşmasının hem tamamlanması hem de genişletilmesi yaygınlaştırılması için sağlamlaştırılması için büyük bir fırsat demişti. Şeyde, bu arada bu antlaşmanın FFNTP antlaşmasının ortaklığının koordinatörü Claudia Camper Arena'da limanında ilk Latin Amerika'daki ilk başkent olması bu fosil yakıt yaygınlaşmasının antlaşması önlenmesi antlaşmasına girmesi bize umut ve cesaret verdi demiş ve yani Peru'nun şu anda en büyük, yanlış geçmiş en büyük çevre felaketi olduğu söylenen bir şeyden etkilendiği belirtiliyor. Özellikle Lima'nın, Lima şehrinin kuzeybatısındaki yerel, şey, sahil bölgeleri, yöreleri çok büyük bir kirlenmenin etkisi altında. Daha bu Şubat ayında 10 bin varilden fazla ham petrol, Pasifik Okyanusu'na bir tankerden dökülmüştü ve oraları mahvetmişti. Canlıları simsiyah dalgalar ortaya çıkmıştı. 27 mil boyunca yani 40 kilometreye yakın bir şeyde sahilde e, İspanya'nın Repsol firmasından bağlı bir rafineriden çıkan bu şeydi. Dökülen petroldü. Ve hatta e, Peru'nun iklim kampanyacısı Augusto Duran'da bu Lima e, şehir konseyinden çıkan e, kararın aslında gerek Lima gerekse Callao limanlarında şimdiye kadar son zamanlarda görülmüş en korkunç iklim felaketi, e, çevre felaketi, ekoloji felaketine karşı bir cevap olması amacıyla yapılmıştı demişti. Bakalım diğer şehirlerinde bunu <gülüyor> bu çağrıyı antlaşmaya girilmesi çağrısını kovalayıp kovalamayacaklarını da bilmemiz e, göreceğiz. Bakıp göreceğiz diyecek miyiz diye. Şimdi bir ara verelim ve doğum günlerini bu açık yeşil programında her zaman yaptığımız gibi geleneksel e, doğum günlerini Kutlamak üzere ya da e, ölüm yıldönümlerini anmak üzere insanların e, bir parçaya yer veriyoruz. Şimdi de Leofere'den Unu avec le temps, Zaman adlı parçayı dinleyeceğiz. E, 24 Ağustos'ta, e, 1916'da doğmuş. E, Fransız, daha doğrusu Monacoğlu e, ve Fransız şair, Besteci ve aynı zamanda e, çok ciddi bir e, mücadele de vermiş olan kendisinde e, ciddi e, sivil toplum mücadelelerinde yer alan önemli bir kişi Leo Ferre. Onun ünlü parçalarından klasik olmuş artık Fransız şansın repertuarında şarkılarından Avec le temps. Adlı Zamanla diye şarkısını dinliyoruz. Açık Yeşil programında Leo Ferre, Abbeck Le temps, Zamanla adlı parçayı dinledik. Leo Ferre'nin 1916'da doğum günü münasebetiyle 24 Ağustos'tu ve onu kutlamış olduk. 1993'te de hayata veda etmiş, önemli çok önemli bir besteci, şair, şarkıcı ve performansçı. Evet devam edersek bugün ümit şahin yok. Biz devam ediyoruz. Ben deniz Ömer ve şeyden birazcık bahsedeyim. Dünyanın en büyük sıcak dalgalarından birini yaşamakta olan dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi Çin'den bahsedelim. Bilmak gibi'nin kendi sitesinde sürekli yazdığı köşesinde dile getirmişti. Water, water, nowhere. Hiçbir yerde su yok diye bir şiirden dönüştürdüğü yazıda sadece e, suyun gördüğü yerler hepsi seller götüren. Ya su hiç yok, kuraklık var ya da her yer seller sular içinde. işe yarayacak bir durum yok. Yani Çin'in e, de, özellikle de en büyük nehri olan Dünyanın da üçüncü büyük uzun nehri olan Yangtze'nin de dibinin göründüğü ve çok büyük kuraklıktan etkilendiği durduğu bir durum var. Yani Çin gerçekten bütün anlatı, çeşitli anlatılara göre dünya iklim tarihinde gördüğü en büyük sıcak dalgasını yaşıyor. Ve hiçbir zaman azalmıyor, yani serinlemiyor ortalık yani dünyanın gezegenin üstündeki en yoğun nüfuslu ülkelerden birinde mesela Chongqing'de Chongqing vilayetinde 45 dereceyi bulmuş Celsius olarak ve Şincan'daki çöl dışındaki hiçbir yerde kaydedilmemiş bir sıcaklık olduğu söyleniyor bu. <gülüyor> Ayrıca Sichuan bölgesinde 43,5 dereceye çıkmış. Yani 80 milyon insanın yaşadığı bir yer. Türkiye kadar bir insanın yaşadığı bilayette 43 7 galiba derece. Ve şöyle bir şey söylüyor Bill McKibben. Yani bu kadar sıcak olduğu zaman su olduğu gibi buhar olur. Sichuan bölgesi de hidro hidro güç enerjisine bağlı su enerjisine ve fakat rezervuarlar, barajlar yani Üç Boğazlar diye adlandırılan dünyanın en büyük barajı ve hızla Amerika'daki büyük barajlar gibi su kaybediyor, düşüyor. Lake Mead ve Lake Powell'daki gibi ve vilayette her gün su kesintisine gidiliyor. Tabii burada çok önemli bir sorun daha var. Dünyanın en Büyük şeylerinin bütün dünyaya üretim yapılan yerlerden bir tanesi mesela Tesla ve Toyota şirketleri. Biri Amerika'dan biri de Japonya'dan bu şirketlerin ve ayrıca da gezegenin yedek parçalarını üreten pek çok yerin merkezi burası yedek parça. Ve yani dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynaması beklenen EV denen devrim. Yani elektrikli araçlar e, devrimi de etkileniyor. çözmek çözmeye çalıştığı sorunların ta kendisiyle karşı karşıya. tabi e, tabii yani bu e, sadece e, su buğeri havaya çıktığı zaman ye, hemen yere inmesi kaçınılmazdır. Yani ortalama e, su buharının atmosferde kalma e, şeyi sadece 8 gün şey 7 gün kadar o, o yüzden de birdenbire <gülüyor> her tarafta e, sular, seller boşalıyor gökyüzünden. Gökyüzünden denilmiş gibi. Zaten bugün de Türkiye'de 7 vilayet için, il için çok ciddi uyarılar da geldi. Sel uyarıları da onu açık gazetede de söyleme fırsatımız oldu. Tekrarlarız. Ve e, yani... E, bu, bütün bunlar yani o kadar yoğun bir şekilde düştük içinde diyor Bill McKibb'ın yazısında şey, tamamen yani Şingay vilayetinde ırmakların bazıları yön değiştirmiş yani yol değiştirmiş <gülüyor> o kadar acayip bir şey ve tabi her yerde de bunlar en büyük sıcaklıkların işte Avrupa'daki Kuraklıktan Almanların Ruslar tarafından ele geçirilmesin diye batırdığı gemiler de ortaya çıkmaya başladı kuraklıkta. Tuna Nehri'nde de Nazi gemileri ortaya çıktı. Böyle 2. E, Dünya Savaşı'ndan kalma. Somali'de en yoksul yerlerde de korkunç kuraklıklar oluyor yani ölmeleri için insanların artık günler sayılı günler sadece bir zaman meselesi diye konuşan şeyler yetkililer var ve yani pek çok etkisi var bu Afrika'nın özellikle yoksul ülkelerinde olması kolonyizm var yetersizlik var ama temel mesele fizik diyor Makhib'in sıcak hava daha fazla su buharı tutuyor soğuk havadan ve buradan da postmodern 20, 20. yüzyılın 21. yüzyılın postmodern en önemli olayları ortaya çıkacak. Yani zenginler bir sürü sular bulacaklar kullanacaklar ama büyük çoğunluğu dünyanın. Bam başka bir dünyada Hı. gezegen üstünde yaşayacaklar alıştığında ve en önemli açık değişiklikte de şudur: su e, suyun hareketi eğer e, yerlenemezse yok oluşu, o zaman da biz de ortadan silinebiliriz diye bitiren bir yazıyla çok parlak bir neşeli bir tonla bitmedi ama e, açık yeşil ne yapalım ki böyle. Bugünkü programımız da bu şekildeydi. Hoşça kalın.